Münafıkların Özellikleri Bahanecidirler. Özcan Yıldırım Allah'ın kitabında yergiye muhatap olan, en karaktersiz, omurgasız, kendilerini çok akıllı zannedip de ahmak olan güruh, şüphesiz ki itikadi nifaka sapmış olan münafıklardır. Münafıkların itikattaki bu omurgasızlığı karakterlerine ve sosyal ilişkilerine de yansımış, onların toplum nezdinde de tiksindirici olmasına sebebiyet vermiştir. Münafıkların İslami çalışma sahasına da yansıyan özelliklerinden olan ve İslami çalışmanın ucundan tutmaya gayret eden kimselerin morallerini bozan bir özelliği de bahaneci olmalarıdır. Bahanecilik onların mayalarına girmiş olan ve hamurlarını ekşiten kötü ahlaklarından biridir. Her meselede bir bahaneleri vardır. Hiçbir zaman kendilerinin bir suçu yoktur. Sürekli etrafındaki insanlar sanık sandalyesine oturmalı, onlar mahkum edilmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıkların bu özelliklerine hem kitap hem de sünnet şahitlik etmiştir. Allah'ın bize haber verdiği bu hususlara rotasını arayan bir kimsenin işaret devhalarına baktığı gibi pür dikkat bakmalı ve bu hususlar üzerinde biraz düşünmelidir. Çünkü şurası bir gerçektir ki bu kitap ayetlerin üzerinde düşünen, tedebbür ve tefekkür edenlere yol göstermekte onları doğru sahih bir menhec üzere kılmaktadır. Bu kitap sahih bilgi, tecrübe, basilet süzgecinden tefekkür edilirse vakaya doğru bir şekilde tatbik edilir. Aksi halde günümüzle alakası olmayan vakaları, birbiriyle hiçbir yönden benzemeyen bir vakaya tatbik ederek baş ağrısı olan bir hastalığa cereyat yapmış oluruz. Münafıkların iç dünyasını dışa yansıtan bu kitabada bu nazarla bakmalı, meseleye sadece Abdullah bin Ubey ve avanesi üzerinden bakmamalıyız. Belki çevremizde ameli olarak onlara dahi taş çıkartacak güruhlar vardır. Fakat olaylara basiretle bakamadığımızdan bunları müşahede edememekteyiz. Kur'an'da bahanecilik psikolojisi İman etmiş olanlar,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 Size asla inanmayız çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden onları cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Tevbe Suresi 96 ve 95. Ayetler Bedevilerden mazeretleri olduğunu iddia edenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elen verici bir azap erişecektir. Tevbe Suresi 90. Ayet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 ''Allah yolunda savaşınız ya da savunma yapınız.'' denince, ''Eğer savaşmayı bilseydik mutlaka peşinizden gelirdik.'' dediler. O gün onlar imandan çok küfre yakındılar. Kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlardı. Hiç kuşkusuz Allah onların gizli tuttukları duyguları çok iyi bilir. Ali İmran Suresi 167. Ayet ''Onlardan kimi de bana izin ver, beni fitneye düşürme.'' der. İyi bilin ki onlar fitne içine düşmüşlerdir ve muhakkak ki cehennem çepe çepeçevre kuşatıcıdır. Tevbe Suresi 49. Ayet Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, ''Gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık.'' diye kendilerini helak edercesine, Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. Tevbe suresi 42. ayet. Allah'ın peygamberine muhalefet için geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etme koşlarına gitmedi. Bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke binselerdi. Tevbe Suresi 81. Ayet Bu ve benzeri ayetler, münafıkların mücadele sahasından geri durmak, sıkıntıya girmemek için bahaneci olduklarını gözler önüne sermektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafık tiplemesi, risk almadan fazla efor sarf etmeden hazıra konmaya çalışan, nefsani düşkünlükleri had safhada olduğundan her türlü çabadan ipe un sererek kaçan kimselerdir. Allah içinizden bir diğerini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak bilir. Nur Suresi 63. ayet. İlginç olan tarafı da iş verildiğinde kaytarmalarıyla tanınan bu güruh, Müslümanların yaptıklarını sürekli eleştirerek onlara eziyet etmektedirler. Onların bu durumu kendi nefislerini dahi unutturmuş, Allah'ı az zikreder, ahiret hayatı yerine dünya hayatını gündemine yerleştirir hale getirmiştir. Hem iş yapmayıp hem de iş yapan Müslümanları eleştirmek münafıkların ahlakıdır. Kendi egolarından vazgeçmeyip, İslami sahada egosunu eritmiş olan Müslümanları ya açıktan ya da inceden inceye eleştirenlerin münafıkların ahlakından nasiplerini fazlasıyla aldıkları aşikardır. Bahaneciliğe iten bir sebep, nefse zor gelen veya hoşa gitmeyen bir işin emredilmesi bahanecilik ahlakının kişide oluşmasına sebebiyet veren dünya endişesi ve dünyevileşme, kişisel korkular, gevşeklik, bıkkınlık vesaire birçok hususu sayabiliriz. Fakat meselenin künhü ve hepsini tek bir yerde toplayan, verilen işlerin kişinin nefsine ağır gelmesinden başka bir şey değildir. Emirler, zaman zaman Müslümanların hoşuna gitmeyen bazı emir ve talimatlar da verebilmektedir. Bu direktifler nefislerine çok ağır da gelebilir. Ancak müminlerin özelliği bu durumlarda dahi haram olmadığı sürece verilen emir ve talimatlara itaat etmektir. Çünkü müminler bu itaatin hatta Allah'a itaat olduğunun şuurundadırlar. Münafıkların ise böyle değildir. Münafıklara verilecek emir şayet onların hevasına uygun düşer, onlar için kolay ve menfaat sağlamalarına vesile edinilebilecek türden bir şeyse, bunu yerine getirmek için çırpınırlar.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 Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. Tevbe suresi 42. ayet Allah subhanehu ve teâlâ Kur'an-ı Kerim'de münafıkların vasıflarını zikrederken şu hususa dikkat çekiyor. Siz ganimetleri almak için çıktığınız zaman biz de size tabi olalım derler. Fetih suresi 15. ayet Neden böyle diyorlar? Çünkü burada onlar için menfaat, ganimet elde etme umudu vardır. Ortada henüz ganimet yokken, uzak diyarlara, sefere çağrıldıklarında bu durum hoşlarına gitmedi. Ağır geldi onlara. Hevalarının muhalefet ettiği bir şeydi. Müminler ise her halükarda, darlıkta ve zorlukta, hazarda ve seferde, yakınlıkta ve uzaklıkta daima komutanlarının ve emirlerinin yanında ve arkasında durdular. Bu da müminlerle münafıklar arasındaki ayırt edici önemli bir özelliktir. Biz de sık sık dönüp nefsimize bakalım. Nefse zor ve ağır gelen, hoşumuza giden ya da kerih gördüğümüz, hevamıza muvafık olan veya hevamızın muhalefet ettiği her durumda emrimize itaat ediyorsak, bu müminlerin ayırt edici özelliklerine sahip olduğumuz anlamına gelir. Böyle hallerde kişinin tavrı duruma göre değişir cinstense, ve kafa sallamaktan ibaretse bu davranış, Münafıkların özelliğidir. Burada önemli bir noktaya da değinmek gerekir. Tarih boyunca münafıkların kişiliğinde ortaya çıkan karakteristik bir özellik var. Bu özelliğe günümüzde de birçok kez tanıklık edilebilmektedir. Emire itaat meselesinde hevalarına muhalefet eden bir mevzuyla karşılaştığı için itaatten en çeken hiç kimse isyanın gerekçesinin hevasına muhalefet olduğunu açıkça söylemez. Muhakkak surette Kendisi için şer'i bir kılıf bulur. Bu da hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde bahsedilen bahanecilik hastalığının bir sonucudur. Çoğu zamanda bu yaptıklarının bahanecilik ve kendi kendilerine yaptıkları bir kötülük olduğunun farkında bile olmazlar. hasta bu tür davranış bozuklukları kişide bir meleke haline gelmişse durum daha da vahame tarz eder. Bu türden insanların bunun gibi belli başlı vasıfları vardır bu vasıfları hem Kur'an'dan hem sünnetten öğrenmişizdir. Ayrıca tecrübelerimizle de sabittir. Bunun haricinde tecrübe sahibi Müslümanlar da bu hususlara dikkat çekmiştir. Bu karakterdeki insanlar şer'i emirlerden geri kalırlarken, araştırır, inceler ve neticede yaptıkları amelin meşru olabileceğine dair derin diye şer'i mazeret bulurlar. Münafıklar, Ey Muhammed! Sefer uzak, mevsim sıcak, veya bizi fitneye düşürme. Biz Rum kadınlarının bizi fitneye düşürmelerinden ve bundan dolayı cihadımızın heba olmasından korkarız diyorlardı. Kimisi de ben yeni evlendim, eşim var ve benim onu bırakacağım hiç kimsem yok, bana izin ver diyorlardı. Kimileri işi daha da götürüp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dini öğretmeye cüret etmeye kadar götürüyorlardı. Bunca insanı beraberinde götürüp helak olmalarına sebep olacak. Buysa İslam'a aykırıdır. Henüz güçlü olmadığı halde tüm insanları karşısına almış, bütün kavimlerle mücadele ediyor, vesaire, vesaire diyorlardı. Bu gerçekler münafıkların rahatça ileri sürebildikleri mazeretlerdi. Zira onlara göre herhangi bir Müslüman, bu mazeretleri şer'i mazeret olarak kabul edip ileri sürebilirdi. Bunu böyle bildikleri için rahatça ön plana çıkıp izin istediler. İslami sahadaki mücadeleden geri kalan münafıklar, sadağında oku bol olan okçu misalidir. Kendilerine tehlike geldiğini anladıkları zaman, tehlikeyi uzaklaştırmak için önceden hazırladıkları en iyi oklarını atarlar. Fakat her halükarda ağızlarından çıkan cümlelerle pot kırarlar. Tüm kainatın zerrelerine hükmeden Allah, Subhanehu ve Teala, onların dinlerine hükmedemeyecek midir? Allah onların dinlerine hükmeder ve onların ağızlarından çıkan lah Eğri söz onları ele verir. Biz dileseydik onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları sözün eğriliğinden tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. Muhammed Suresi 30. Ayet Karşısındaki insanı aldattığını zanneder fakat sadece kendisini aldatır. Bilgi ve tecrübeyle yoğrulmuş bir menhecle hareket eden, ve Allah'ın basiret verdiği bir cemaat yönetimini Allah dilemedikçe kandırması da olanaksızdır. Ya sözlerinden ya amellerinden Allah bir şekilde onları deşifre eder. İslami hizmette görev ayrımı yoktur. Bir camianın içerisinde herkesin aynı işi yapması mümkün olmayan bir şeydir. Her birey kendi meziyetine göre yönetim tarafından kanalize edilir, ve var da davaya hizmet eder. Kimisi davetçidir, kimisi hocadır, kimisi yöneticidir, kimisi eğitmen, kimisi hizmetkardır. Bunu uzatabiliriz fakat görevler arasında hiçbir fark yoktur. Dava kutsalsa davaya taalluk eden her şey kutsaldır. Yeter ki görevlere bakarken bunun davaya taalluk ettiği, ecir yönünden çok olduğu birinci zihinlerimizdeki yerinden ayrılmasın cemaat bireylerinin en çok gaflete düştüğü hususlardan biri de görevler arasında fark gözetmektir. Kişi hoş gördüğü bir alanda görev almak, orada hizmet etmek istediğinde ve yönetiminin kendisine başka bir alanda görev verdiği zamanlarda cemaat bireyinin önünde tek bir yol vardır ki o da cemaatin kararına gönülden itaat etmesidir. İşin içerisinde gönülsüz itaat olduğunda o işten alınacak semere de kof olacak, onu safsaklamaya başlayacaktır. Fakat gönülden olduğundaysa onu ihsan üzere yapmaya gayret edecektir. Bireyi bu noktada yanlışa düşüren husus, görevler arasında fark gözetmektir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh gibi komutan olmakla, mescidin temizliğini yapan kadın arasında davaya hizmet yönünden hiçbir fark yoktur. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, mescidin temizliğini yapan kadının vefatı sonrasında, onun cenaze namazını kılması, bunun açık göstergesidir. Bahaneciliğin mayası aidiyetsizliktir. Bunun daha temel sorunu ise İslami davaya aidiyetin olmamasıdır. Davaya kendisini adamayan, aidiyet göstermeyen kimsenin yapacağı her iş, kendi çıkar ve maslahat süzgecinden olacaktır. Kendisine tahallük eden hususlar, çıkarlarına uyuyorsa çok hassas ve titiz bir şekilde yapacaktır. Tam zıddı olduğundaysa, Bitse de gitsek ile iş yapacaktır. Buna şöyle örnek verebiliriz. Kişi kendi ailesinin yanına gittiğinde her ihtiyacını karşılamak zorundadır. Çok basit gördüğü küçük ev tadilatlarını dahi yapmak zorundadır. Çünkü tümü kendisine aittir. Çocuğu hastalandığında tüm plan ve randümlerini iptal eder. Öncelikleri tamamen değişir. Bana ne deme gibi bir lüksü de söz konusu değildir evin bir yanı tutuşsa evin öte tarafında ense yapamaz. Fakat İslami davaya taalluk eden işlere gelince aynı hassasiyet gösterilmiyorsa ortada bir aidiyet sorunu var demektir. Evin bir yanı tutuştuğunda koşan birey İslami davaya yapılan bir saldırıya veya davanın bir ihtiyacı için yanan bir evin içindeki kişinin ruh hali içerisinde değilse davaya aidiyetini tekrar gözden geçirmelidir. Cemaat bireyleri kendisini bunun üzerinden muhasebe etmelidir. Kişi davayı ailesi gibi görmüyorsa, bahaneciliğin tohumlarını kendi kalbine ekmiş demektir. Allah subhanehu ve Teala bizleri davasına sadık, davasını ailesine takdim eden bu yolun sadık yolcularından eylesin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, duamızla. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 40. sayısında yayınlanmıştır.